İmam Munavi şöyle der. Ey gençler! Birbirinize haram olarak bakmayın. Haram olarak her iki tarafın muvafakatıyla olursa kalplerin de birbirine meyletmesine sirayet eder. O da sevgiye, şehvetin tahrikine sebep olur. İnsanın tabiatinde bu meyil vardır. Kamil nefste bile bu meyil mevcuttur. Söz konusu meyil aşırı olursa sevgi olur. Zira her kalbin merkezinde aşırı sevgi vardır. Eğer bakmak kalbin merkezine sirayet ederse, nefs at gibi iken ata binen gibi olur. Yani sahibine biner. Şehvet de nefse bir dizgin olur. Nihayet insanı zinaya çeker. Binaenaleyh, bu kuvvet bedene hakim olunca, insan zina isteği ile vicdan azabına girmiş olur. Muvaffak olmazsa, dima hastalığına mahkum olur. Bu hikmete binaendir ki, En-Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce harama bakmaktan sonra zina etmekten sakınmak emri verilmiştir. O halde şehvet putunun yıkılması harama bakmamakla sakınmakladır. Ey Müslüman genç kardeşlerim! Zehir gibi olan şehvetlerin tiryakı adı geçen imamın sözüdür. İmam, bir taraftan hadis-i şerifin sırrını, diğer taraftan da şehvetin illetinden kendimizi nasıl tedavi edeceğimizi beyan buyurmuştur. Cemiyete dikkat edersek, zina edenlerin vicdan azabından dolayı yahut zinaya düşkünlükleri yüzünden saraya girmiş olduğunu görürüz.